Kavmimizin işlediği günahlardan Allah Azze ve Celle bizleri mesul tutmasın. Allah Azze ve Celle yeryüzündeki Müslüman topluluklara yardım eylesin. Düşkün dua isteyen kardeşlerimize Allah Azze ve Celle yardımcı olsun. Evet kardeşlerim, iman derslerinden peygambere iman dersine devam ediyoruz. Biliyorsunuz Allah'a iman meselesinden sonra önemli meselelerden bir tanesi peygambere iman meselesidir. Allah Azze ve Celle Adem'den günümüze ve kıyamete kadar insanlara davet edecek, tebliğ edecek, onları hakka davet edecek birçok peygamber göndermiştir ki Ali Selamet ve Selam'a kadar birçok yani sayısını kendi takdir ettiği şekilde birçok insanlara davet eden, hayrı gösteren, tevhide davet eden Nebi ve Resuller göndermiştir. Ve onların yetiştirdiği insanlarda topluluklara giderek onlarda insanları Hakk'a davet etmiştir. Allah Azze ve Celle'nin insanların içinden seçtiği bu Nebi ve Resulleri Allah Azze ve Celle razı olmuş, onlara vahyinden vahyetmiş ve vahyini, emrini, insanlara davet, tebliğ et emrini vermiştir. Ve kitabımızda da bildirdiği gibi Allah Azze ve Celle Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde, yani Allah bir şey hükmettiğinde ve onun Resulü da bir şey hükmettiğinde, mümin erkek ve mümin kadının bunda, seçme hakkının olmadığını söylemiş. Yine ayeti kerimesinde o yani Resul size bir şey emrettiğinde onu ne yapın? Yerine getirin. Veyahut ikinci misakla alakalı ayeti kerimeye baktığımızda Allah hiçbir kavme uyarıcı Resul göndermeden azap edici değildir demiştir. Öyleyse kardeşlerim Resule iman Veyahut peygamberlere iman dediğimiz zaman neye iman ettiğimizin şöyle bir ne yapacağız? Kontrol edeceğiz. Ağırlığını ne yapacağız? Hissedeceğiz. Tamam insan, tamam ölümlü yer içer, o da yatar, kalkar, beşeri münasebetleri vardır. Ama Allah'ın nedir? Resulü'dür. Allah'ın yeryüzünde seçtiği, vahyettiği, konuştuğu, kitap verdiği nedir? İnsanlardır. Salatü selam onların üzerine olsun. Ve vahide peygamberler nedir? Masumdur. Onlarla alakalı bir şey olduğunda rastgele konuşmaya ne yapamazsınız? Gidemezsiniz. Hafife alamazsınız. Hatta ayeti de peygamberin yanında seslerinizi ne yapmayın? Yükseltmeyin diyor. Veyahut o size bir şey getirdiğinde alın, nehyettiğinden de uzak durun ki felah bulasınız diyor. Öyleyse Resul'a iman dediğimiz zaman neye iman ettiğimizi güzel anlamamız lazım. Allah'ı sevme bile Resul'a imandan geçmiş, ona kayıtlanmış. Öyleyse peygambere iman ettim dedi mi bu sefer Allah ve Resul'ün hükmettiğinin yanına falan da şöyle dedi, filan da böyle dedi, sözünü ne yapacaksınız? Kaldıracaksınız. Çünkü Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde ki Allah Azze ve Celle dinini tamamlamış, kemale erdirmiş, eksik bir şey ne yapmamış? Bırakmamış. ve Vesselam vefatına yakın en son ne diyor? Ben size her şeyi ne yaptım? Anlattım diyor. Ne? Allah'ı en son ne yapıyor? Şahit kılıyor ve sahabe ne diyor? Gecesi gündüzü gibi apaydınlık bir yolda bıraktı bizi diyor. Hatta gökte kanat çırpan kuştan dahi bize ne yaptı? Haber verdi diyor. Öyleyse kardeşlerim peygambere iman dediğimizde, ben peygamberime iman ediyorum deyip de, onun sözünü hafife alma, Allah ve Resulünün hükmettiğinin dışında bir şeylerle hükmetme, ve onlara göre amel etme, peygambere imanı ne yapar? Allah'a imanı da, peygambere imanı da ne yapar? Bozar. Hatta günümüzde, Öyle hasta ruhlu insanlar var ki tabii geçmişe dayanıyor bunların. Peygamberin iştahatları diye kitaplar yazmışlar. Bu bu şekilde bir başlık atarak ne yapmaya çalışıyorlar? Peygamberin sözünü insan sözüne çevirerek vahiyde ne yapıyorlar? İndiriyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle kitabında ben sana kitabı ve hikmeti indirdim diyor. Yani kitapla birlikte indirilen bir şey var. Peygamber aleyhisselama kitapla birlikte verilen bir şey var. Kitapla birlikte verilen, evlerde okunan, bununla amel edilen, ezberlenen, talim edilen ve hükmedilen bir şey var. Peygambere helal haram kılma yetkisi verilmiş. Hükmetme yetkisi verilmiş. Yani Kur'an gibi bir misli verilmiş. Öyleyse, sen Peygamber Aleyhisselam'a iştihat yaptı dersen sünneti vahiylikten ne yaparsın? Düşürürsün. Kur'an'a vahiy gözüyle bakarsın ama sünnete vahiy bakmazsın. Sonra halledemediği meseleye kendi sözünü vahiy diyeyim insanlara vahiy gibi yuttururlar. Ama Peygamber'in söylemiş olduğu sözü vahiy nazarıyla ne yapmazlar? Bakmazlar. Bakın hep bu sapıklara, bu mutezile bozuntularına. Hepsine bakın, peygamberin sözünü inkar ederler, aleyhissalatü vesselamın. Ama onun yerine kendileri bir söz söylerler, onu hiç şeye bile almazlar. Yani tartışma zeminine bile ne yapmazlar? Taşınmazlar. Onun için kardeşlerim, iman dediğimizde neye iman, nasıl iman, ne şekilde iman ve bu imanın seni bağlayıcılığı nedir? Bunu bir düşünmeniz gerekir. Amel ederken, Neye göre amel ettiğinize bakmanız gerekir. Çünkü bir amelin kabulünde iki şart vardır. Birincisi ne için yapıyor? Allah için. Peki ikincisi nasıl? Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle kılın diyor. Yani peygamber nasıl emretmişse. Biz bidata ne diyorduk? Allah Resulü'nün dinde emretmediği her şey nedir? Bidattır. Demek ki sünnette olmayan ne oluyormuş? Bir bidat oluyormuş. İşte iman meselesinin neleri kapsadığını şöyle bir tasavvur edin. Aynı zamanda da nedir? Sünnet katilidir. Yani peygamber katilidir. Evet kardeşlerim peygambere iman dediğimiz zaman imanın bizi bağlayıcılığı, kapsadığı meseleleri şöyle bir gözden geçirmemiz gerekir. Bakın Şeytan, iblis, iblislane, Allah Azze ve Celle'den birçok şey istemiş ve Allah Azze ve Celle de vermiş. Bugün bakın, Kur'an'dan amel ettiğini söyleyen insanların çoğu sünnete geldi mi ne yapıyorlar? Şaşı bakıyorlar. Yani yapsan da olur, yapmasan da olur gözüyle bakıyorlar. Bugün bir namaz hocası diye insanlara takdim edirler. Namazın hocası kimdir? ve Vesselam'dır. Ama maalesef Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretisi olan namaz insanları ne yapmıyor? Bağlamıyor. Hatta öyle hale gelmiş ki hadislerle Allah kendisinden razı olsun Şıkalbani'nin hadislerle Peygamberimizin namaz kılma şekli kitabı var. Bunu ilk piyasaya çıktığında yer yerinden oynadı. Şimdi insanlara takdim ettiğinde birçok gözden en son birçok yamamalar, yaftalarla içini boşaltmaya ve onun gücünü kırmaya çalıştılar. İşte mezhepsizdi, işte o Vahhabiydi, işte o şöydü buydu. Halbuki bu peygamberin namaz kılma şekli diyor. Düşünebiliyor musun? Hatta Vehbi Zuhayli'nin İslam Fıkı diye bir oncu ciltlik kitabı var. Onun salat babına bakarsanız, Orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını tarif eden uzun metinli hadisi olduğu gibi almış. Ama altına yazmış. Kısım kısım. Hanefi mezhebi böyle yapar. Şafii mezhebi böyle yapar. Hanbeli böyle. maliki böyle diye de kısım kısım aynı hadisten alıntılar yaparak. İşte o şöyle yapar, bu böyle yapar. Ama doğrusunu en başa koymuş. Fakat insanlar görecek anlayacak iman gerekir ki saf böyle kirlenmemiş bulanmamış su gerekir ki içini ne yapacak net görecek adam o bulanık sudan kafayı ne yapmıyor çıkaramıyor çıkarana da dinsiz mezhepsiz kafir diyor hemen yaftası hazır ve sanki alimler dışlanmış alimleri reddeden pozisyona insanı ne yapıyor düşürüveriyor bunun dışında Bizden gözüküp de meseleyi halledemeyenler de var. Peygamber'e iman meselesini. Hatta öyle hastalık derecesine gelmiş ki bu. E, falan görüş, filan görüş. Raci görüş, şu görüş. Falan alim, filan alim. Alimleri devreden çıkarmayı, yani çıkarmadan asla peygambere gidemiyorlar. Hatta öyle hadisler var ki, ben günümüzde yaşayan o soytarlar var. Bizden başka alim yok diye cinli mi, cinisti mi, göllü mü, mü böyle salaklar var İstanbul'da. Öyle hadisleri reddediyorlar ki şok olursunuz. Ve bir de isim koymuşlar. Tevhid ve sünnete davet diye. Ulan önce tevhidi sizi öğrenin. Siz öğrenin de davet etmeni şöyle dursun. Sünneti önce sizi öğrenin. Konumunun ne olduğunu görün. İmam-ı ne diyor? Hani alim alim diyorlar ya. Sünnet vahiy, inkarı küfür, inanmayan kafirdir diyor. Ulan sünnetin ne olduğunu önce siz bir öğrenin. Konumunu dindeki yerine bir oturtun da ondan sonra insanları ne yapın? Davete çıkın. Daha ağırlığını bilmeden insanları hem kendileri saptığı gibi kendilerine tabi olan da ne yapıyorlar? Saptırıyorlar. E bu sapıkların peşinden gidenleri de doğru dürüst hiçbir şey ne yapamazsın? Anlatamazsın. Doğruyu anlatırsın, bir tane eğri cümle birine girsin, gel çıkar bunu. Aynı bilgisayara giren, ne oluyor? Virüs gibi tıkladıkça her dosyaya bulaşıyor ya, aynı böyle her kafaya tık tık bulaşıyor. Onun için kardeşlerim önce meselenin hükmünü, iyi bellemek gerekir. İyi öğrenmek gerekir. Eğer peygambere imanı sen basite al, alırsan ve işte şurada peygamberin yüz tane hadisi var. Bir alim işte yüzü beyaz. İşte alimin biri buna sarı diyorsa bu sarıdır dersen, e o zaman sen peygamberi ne yapmışsın? İnkar etmişsin. Senin peygamberin artık o alim dediğin veyahut o alemin ismi geçtiğinde kalbim titriyor dersen e bu şirke kadar ne yapar adamı? Götürür. Onun için kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi kıyamet alametlerinden bir tanesi ilmi insanlar küçüklerin yanında arayacaklar. Onlar hem sapacak hem saptıracak. Diyor. Yani bir türlü orta yolu insanlar bulamaz hale gelmiş. Başka bir cinli salak çıkmış. alimlerin hepsini götürüyor. Ya sen alimsiz dini öğrenemezsin ki. Ama alimi ilah edinmeyeceksin. Allah'ın ve Resulünün önüne ne yapamayacaksın? Geçirmeyeceksin. Onlar hidayet kandilleridir. Onlar yeryüzünde nedir? Meşalelerdir. Sahabenin yolunda giden insanlardır. Allah onlardan razı olsun. Alimlerden öğreniyorsunuz helalı haramı ama alimler Rab derecesine ne yapmayacak? Çıkarılmayacak. Ölçü bu. Bir tanesi toptan hepsini götürüyor. Peki götürünce kim kalıyor ortada? <gülüyor> kendi direk gibi elinde cigarasıyla, dumanıyla kendi çıkıyor. Öbürü bizden başka alim yok. Alim biziz diyor. Ne yapıyor? Kendileri ön plana çıkarıyor. Vallahi bunlara ben bu densizlere, akılsızlara Ömer radıyallahu güzel bir sözü var. Onlarla cevap vereceğim. i̇bn Teymiye iman risalesinde naklediyor bunu. Kim diyor ben alimim derse, o koyu bir cahildir diyor. Kim ben diyor müminim derse, o tam bir kafirdir diyor. Kim diyor ben cennetliyim derse, o da nedir? Cehennemliktir diyor. İşte bu söz Böyle salaklara yeter ama böyle giderse Ömer radıyallahu da götürür bunlar. Evet, Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Sahabeyi sahabe yapan, onları faziletli kılan, onları hayatlarındayken cennetli kılan neydi biliyor musunuz? Ha? Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde işittik, itaat ettik derlerdi. Ve uymayanlara tavrını ne yaparlardı? Çok net bir şekilde koyarlardı. Seninle bir daha karşılaşırsam selamlaşmam. Hasta olsan ziyaretine gelmem, cenazen olsa cenaze namazını kılmam derdi. Bak tekfir değil. Tavur koyma var. vehut sünnetin dışında bir amel, bir iş işlediklerinde ne derlerdi? Ne çabuk sapıttınız? Allah kitabında Ahireti uman, Allah'ı zikredenler için en güzel numune, en güzel örnek Allah Resulü demedi mi? Siz ne çabuk sapıttınız. Söyledikleri söz neydi? Buydu. Ama kardeşlerim, İmam Müslüm'ün naklettiği rivayette geldiği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, her peygamberin diyor havarisi olur, ashabı olur. Bunlar ne yapar? peygamberlerinden aldıklarını aynen hayatına geçirir, ettiklerinden de ne yaparlar? Uzak dururlar diyor. Sonra peygamberlerinden sonra da vefatından sonra da onlar iyiliği emreder, kendileri de tutar, kötülükten eder kendileri de uzak dururlar diyor. Sonra onlardan sonra bir nesil geldi diyor. Onlar emrolunmadıkları işlerle uğraştılar diyor. Ve Dinde yeni yeni sünnetler yani bidatlar ittihaz ettiler. İşte her kim bunlarla diyor eliyle mücadele ederse o mümindir. Kim bunlarla diliyle mücadele ederse o mümindir. Kim bunlarla kalbiyle mücadele ederse o mümindir diyor. Ve Selman'dan gelen rivayette ise sözde Allah kendisinden razı olsun. Eğer bu üçü de yoksa yaşayan bir ölü görmek isteyen ona baksın diyor. Yani rahatsızlık yoksa diyor. Onun için kardeşlerim, peygambere iman meselesi dediğimiz mi, ondan geleni kayıtsız, şartsız ne yapacaksın? Kabul edeceksin. Bukharda bir rivayet var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ben size diyor, bir şey emretti mi, bunu ne yapın? Yerine getirin diyor. Sonra duruyor, yutkunuyor, ümmetine merhameti Gündeme geliyor, bari gücünüz nispetinde diyor. Hani yapamıyorsan bari gücün yettiğini yap ama inkar etme. Tevil yoluna gitme. Bugün öyle hale gelmiş ki insanlar kelimenin üzerinde oynar hale gelmişler, mananın üzerinde oynar hale gelmişler, akla uymuyor demişler, yok kadını küçültüyor demişler, yok şunu yapıyor. Ve öyle hale gelmişler ki işlerine gelmeyen her meseleyi tevile gitmişler. Gücünü kırmaya çalışmışlar. Beceremedilerse ne yapmışlar? Sahabeye saldırmışlar. Onu nakleden sahabenin şanını kırmaya veya ona iftiralarla onun sikalığını düşürmeye çalışmışlar. Ve alacaklarını almışlar. Kendileri yerine bir şey monte etmişler ve gitmişler. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim, sahabeyi sahabe yapan peygamberlerine neydi? İşittik, itaat ettik. İşittik, isyan ettik değil. Veyahut biz sana Musa'nın, Rabbinin dediğini, ashabının dediğini demeyeceğiz. Senden Rabbin git savaş dediler İsrailoğulları. Sen bize ne dersen biz onu yerine getireceğiz dediler. Sen bize atını Denize sür desen biz ne yaparız? Denize süreriz dediler. Ve onlar dünyadayken cennetle müjdelenmeyi hak ettiler. Kadını, kızı, çocuğu, erkeği hepsi. Allah ve Resulü ne hükmettiyse onu hayatlarına ne yaptılar? Geçirdiler. Allah'ın ayetlerini hafife almadılar. Resulünün sözünü hafife ne yapmadılar? Almadılar. Ve alaya gidenlerin... Hükmünün ne olduğunu ne yaptılar? Gördüler. Çünkü amma uzun kulaklı her şey duyuyor dediler. Allah ayetlerini indirdi. Ama biz kendi aramızda eğleniyorduk. Neyle? Allah'ın ayetleriyle Resul mi? Resul'un kulağıyla Sizler kafir oldunuz. Bak cehalet umumen mazerettir. Ama dinde istihzada mazeret nedir? Değildir. Daha da ileri ayette Allah'la Resul'un arasını ayırmaya çalışıp ikisinin arasında bir yol tutmaya çalışırlar. İşte onlar kafirlerin ta kendisidir diyor. Demek ki Kur'an ve sünnet bütünlüğünü ne yapmayacaksın? Bozmayacaksın. İkisi eşittir nedir? Vahidir. Hem yazılı hem de sözlü vahiy. ikisi de nedir? Allah Azze ve Celle'den gelmedir. Ve Kur'an tarihine baktığımız zaman... Öyle peygamberler vardır ki 950 sene Allah Azze ve Celle ömür vermiş, Resulluk vermiş, kendisine emretmiş, vahiy indirmiş ama kitabı var mı? Yok. Demek ki sözlü bir vahiy mevcut. E, kitap indirdiği peygamber var mı? Var. Demek ki yazılı bir vahiy de nedir? Mevcut. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a her ikisi de ne yapılmış? Kayıtlı Kur'an'da kaydedilerek hem Kur'an'da hem sünnette her ikisinin de verildiğine dair ne var? Vahiy var. Öyleyse bize düşen Allah ve Resulü bir şey hükmettiğinde seçme hakkımızın olmadığını ne yapacağız? Bileceğiz ve bu peygambere iman meselesinin neleri bağladığını ne yapacağız? Anlayacağız. Geçmişin yani sahabe ve sahabeden sonra gelenlere baktığımızda onlar bir mesele duyduklarında falanın filanın sözüne bakmazlardı. Hemen Kur'an ve sünnete bakarlardı. Orada bundan alakalı bir şey bulamadı mı uzak dururlar. O meseleyle uğraşmazlardı. Bizimkiler ne yapıyor? ınını cınını iyice karıştıra karıştıra doğruyu bulduğunda amel edemez hale düşüyor. Doğru mu? Halbuki din Sor sorunu, al cevabını programı değil. İşittik, itaat ettik, bitti. Öğrenip hayatına geçireceğin emir ve nehiler mazlumesidir. Ama bizler böyle mi yapıyoruz? Tan Peygamberi tanıyan var mı? Yok. Kutlu doğum haftası derler, Allah Resulü'nün birkaç şeyini gösterirler, o kadar. Ne bir peygamberliğini, ne gönderiliş sebebini, ne Kur'an ve sünnet bütünlüğünü gündeme getiren var mı? Yok. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bir gün mezhepler tarihini okuyorum, Muhammed Ebu Zehra'nın. Tabi piyasada başka bir kitap olmayınca, insan her okuduğunu doğru zannediyor. Sonra buna yazılan reddiyeleri okuyunca, ne kadar tarafgir yazdığını ve doğruyu ne kadar sapıtarak doğruymuş gibi, Hazırlayıp önümüze koyduğunu gördüm. Bu şunu gösteriyor. Bozuk ağızdan hak çıkmaz kardeşlerim. Eğri ok hedefi ne yapmaz? Bulmaz. Eğer adam peygambere imanı çözemediyse, hangi pencereden bakıyorsa peygamberi de oturtacağı yer orası. Bunu anladınız mı? Yani doğuda bir müftüyle karşı karşıya gelmiştik. Ben ne anlatırsam konumuz sünnetin vahidi, peygambere iman meselesiydi. Adam ben bilmez merkez bir en son bir soru soracağım hocam. Buyur sor dedi. Hangi mezheptensin de? Şafii mezbindenim bize. Şurada bir mesele var. Ve Ali Selatü Vesselam'dan da bu meseleyi çözen mütevatir derecede bir rivayet var. Şurada da İmam-ı Şafi'nin bu meseleyle alakalı bir sözü var. Ama hadisin zıttına. Hangisini alırsın? Tabii ki dedi. Tabii ki deyince millet zannetti ki hadis. Devam etti. Tabii ki dedi. Biz dedi İmam-ı Şafi'den geleni alırız. Peygamber ne dediğini biz anlayamayız dedi. Yani bu toplumun en okumuş geçinen, Hatta milletin önünde müftü geçinenlerin zihniyeti bu. Bu adam peygambere imanı anlamamış. Anlamadığı imanı da sana ne yapamaz? Anlatamaz. Mümkün değil bu. Ne helalda, ne haramda, ne hükümde bunların hiçbirini ne yapamaz, anlatamaz. Öyleyse kardeşlerim, birileri çıkıp da ya bunca adam bulamamış, bunca alim meseleyi çözememiş, sen mi çözdün safsatasına girmesin. Bu kadar salak varsa sen de gider salağa uyarsan sen de olursun bir salak. Meseleyi anlayamazsın bile. Ama ilim insanı ne yapar? Cevval hale getirir. O ilim seni ittibaya götürür. İtaata götürür. Neye itaat ettiğini, neye ittiba ettiğini ne yapar? Anlamayı sağlar ve yaptığın her amelden huzur duyarsın. Bugün namaz mı kırıyorsun? mi var. Senin namazını gören adam hemen şaşırıyor. Niye şaşırıyor? Ha? Ya diyor bunca adam yapmıyor, sen niye yapıyorsun? Bak, seni şaşırman gerekmez mi onu gördüğünde? Ha? Çoğunluğun yaptığıyla, azınlığın yaptığı aynı mı? Adam çoğunluk seninkini görünce şaşırıyor. Sen diyorsun ki ben peygambere göre kılıyorum. O diyor ki ben neye göre kılıyorum? Bak, adam o an aklına geliyor neye göre kılıyorum. Veyahut Ramazan ayı geliyor, dört tane salak çıktı, sahurla... İmsaklan oynamaya başladı şimdi ne olduklarını kendileri de karıştırdılar eskiden birisi yalan söyler döner gelir kendi de inanırdı şimdi onlar da öyle hale geldiler işleri karıştırdılar e peygamberi devre dışı bırakırsan olacak bu eskiden duyardık bir ayetin elli manası var evet doğru böyle salaklar çıkarsa böyle de sofra kurulursa elli 50 değil beş de çıkar ama bir ayetin ikinci manası bizde yok niye yok çünkü biz peygambere müracaat etmeden vahye ne yapmıyoruz? Bakmıyoruz ondan yok. İçki emri yasaksa bunun ikinci emri nedir? Elliye gitmeye gerek yok. İçeyim mi? İçsem mi? Az mı içsem? Şöyle mi içsem? Yanlışlıkla mı içsem? Bu mu olur yani? yani başka türlü olur mu? Ama Resul'a iman dedin mi iş ne yapar? Biter. Sonra öyle ayetler var ki sen peygamberi devre dışı bırakıp nasıl anlayacaksın? Mesela anlayanlara bakalım şimdi. Allah Azze ve Celle 216 yerde namazı kılın diyor. Şimdi dostoru demiyorum, dostoruyu tevil ettiler. Ona da girmeyeceğim şeyine. Namazı kılın diyor. Nasıl kılıyorlar peygamberi devre dışı bırakanlar? He? Kıbleye bakalım. Allah'ın vecdi her tarafta. Her tarafa dönebiliyorlar seyyar. Hani şu Atakule mi diyorlar yemek dönüyor, Böyle dönüyorlar. Ya da Konya'daki Mevlana gibi. E, rekat mı? Bir rekat yetiyor. Çünkü rekat sayısı Kur'an'da var mı? Yok. Ne okuyorlar? Ayette ne diyor? Kıyamda duranlarla. Bir kıyam geçen bir ayet bu diyor. Rüküye gidiyor. Rüküden kalkma yok onlar da. Rükü edenlerle edin. Diyorum ki rükü, yani nereden çıkarıyorsunuz eğilme olduğunu? E i̇şte örfen böyle, ya bugün örf böyle, yarın böyle. Değil mi? Sonra secde. Secde edenlerden secde edin ayeti bu kadar. Peki vakit? Kur'an'da üç yerde geçiyor diyor. Üç vakitten başka namaz kılmıyor. Başka? Bak peygamber devre işi bıraktı. Eğer sürekli dini bir mesele konuşuluyorsa e, namaz da kılmıyorlar. Niye? Salatın bir anlamı zikir. Biz ne yapıyoruz? Allah'ı zikrediyoruz diyorlar. Bu sefer namazı da devreden çıkarıyorlar. Veyahut bir şey nedir? Duadır salat. Dua ettik diyorlar, biz dua ediyoruz diyorlar. Onu da devreden çıkarıyorlar. E, bakın peygamberi devreden çıkarırsanız bir namazı ne yapamazsınız? He? kalamazsın bugünlerde bazı yerlerde bir yerler güya ibadethaneler niye bizim yok falan filanlar çıktı bunlar tuttular cenazelerini oralara götürdüler ben Hussis'i merak ettim bir gittim izledim bir dede geliyor garip kurup hareketler yapıyor aynı Hristiyan desen Hristiyan değil Yahudi değilsen Yahudi değil cenaze merasimi yapıyorlar Böyle bir Fatiha okudular. El Fatiha dediler. Bir onu becerdiler. Yani o bizde de yoktu hadi neyse. Yani bir gün Hacı Bayram'da cenaze oldu bizim komşular var biraz karışıktan. Birinin çocuk Hristiyan olmuş. Üniversiteye gittiğinde Bunlar da mahallenin yaşlısı diye cenazeye gelmişler Hacı Bayram'a. Ben de tam arkalarındayım böyle konuşacağım. İki komşu birbirlerine diyor ki, lan silo diyor. Lan diyor oğlan üniversiteye gönderdik diyor. Gitmiş Hristiyan olmuş diyor. Öbür de diyor ki, lan diyor eşek silo diyor. E tabi diyor camiye göndermezsen diyor, oraya göndermezsen diyor. dinli de öğretmezsen orada gidecekti diyor. Ya Yahudi olacak ya da Hristiyan olacak diyor. Yani doğruyu öğretmediğiniz zaman batıl hemen kapıda. Bakın şu yaşamış olduğumuz şu küçük kara parçasında bile bir zamanlar sırf keçi öğrende 250'ye yakın ev kilise tespit ettiler. Düşünebiliyor musunuz? Ve bu insanlar gençlere ne yaptılar? El attılar. Park, bahçe bırakmadılar. İncil dağıttılar. Aralarına yüzer dolar koydular. Ne yaptılar? Nesli bozdular. Sevgi Vafkı'ydı bilmem ne Vafkı'ydı kurdular. Adreslere çöktüler. Milletin adreslerine kargo yaptılar. CD gönderdiler. Peki bu çalışmayı, İslami çalışmayı, doğru İslam'ı insanlara biz anlatabildik mi? Kendimizi öğrenemedik ki anlatmak kalsın. Az bir topluluk bizden bir araya gelse, herkes baş olma sevdasında o ona o ona dedikodu gıybet, kaybolmuş. O hoca olma derdinde bu hoca... Geçmişin hocalarına bakın. Hocalarının çokluğuyla övünürlerdi. Benim şu kadar hocam var derdi. Öyle mi? Bugünküler ilim aldıkları insanı bile inkar ediyorlar. Sırf adını söyleyeceğim. Diye. Söyle lan korkma. Ne var? Söyle falandan aldım mı? Dirençten aldım diye. Ya. Korkma ya. Söylerse insanlar yüzüne tükürecek çünkü. Niye o insandan ayrısın diyecek? Değil mi? Bakın sahabenin yaptığı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığından yaşadığından şüphe var mıydı? Yoktu. Ama bugün insanlar imanı halledemedikleri için gruplaşmışlar. Her grup, her fırka kendi anlayışını ne yapmış? Empoze etmişler. Ve bu da Müslümanları bir araya getirmediği gibi birden ne yapıyor? Ayırıyor. İnsanlar akide birliğinde bir araya gelebilir. Doğru mu? En ufak bir amelin yanlışlığında, değişikliğinde bile hemen soramasa bile öbürüne gider. Ya bu niye böyle yapıyor? Sormuyor mu? Bu bile insanlara ne yapıyor? Bir sıkıntı getiriyor. Bu ilim eksikliğinden kaynaklanır. Ama peygambere iman edersin, emrettiğini kabul edersin, yapabildiğini hayatına geçirirsin, yapamadığından da dua edersin, Allah'ım güç, kuvvet ver, imkan ver, ortam yarat bana dersin. Bak o zaman Allah sana hayır verir. Ama inkara gidersen, mesela bir tane salak çıkmıştı bir zaman, sigara haram değil diye, ne kadar kafir varsa onlardan raporlar düzmüş, böyle piyasaya yaydı, yaydı, yaydı. Şimdi, yani öyle bir hale gelmiş ki, haşa, haşa peygamber gelse şimdi, o da sigara içermiş. Yani düşün, o vaziyete geldiler. Niye? Niye? Şimdi bir şeye haram de, yap, onun günahı farklı. Ama sen o haramı, bu da haram mı olur deyip de, yapıyorsan, tevhile gidiyorsan bu adamı neydan çıkarır? Hı? Dinden çıkarır kardeşlerim. Hangimiz haramdan beriyiz ya? Hangimiz günahtan beriyiz? Allah hepimizi affetsin. Masum insanlar değiliz. Ama... İtikattaki bozukluk her şeye yansır. İşine geldiği gibi gidersin. Bak bugün yeryüzünde muta mı? Ama kitabına uydurarak mutanın adını değiştirerek birçok pislik işleniyor mu? İşleniyor. Faiz haram mı? Haram. Adını değiştirerek işleniyor mu? Hem de artık aniden işleniyor. Müslümanın hayatına girmiş bu. E akraba bağları tamamen gitmiş. Bunların hepsi Allah'a ve Resul'a imanın zayıflandığından, unutulduğundan, bağın kopmasından kaynaklanıyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği asrı hiç okudunuz mu? Tabi hepiniz ezbere biliyorsunuz. Ahlak var mıydı? Yok. Aile yapısı? Yok. Ticaret? Yok. Birliktelik? Yok. Bir devletleri var mı? Yok. Peki çok değil. 10 senelik bir davet neler getirdi, ha? Ama nasıl getirdi? O ashab Allah onlardan razı olsun peygamberlerinin her getirdiğini ne yaptılar? Hiç analiz etmeden, hiç bir şey şüphe duymadan peygamberlerine iman ettiler. O ne diyorsa doğrudur dediler. Hatta rivayetlere bakın, okuyorsunuzdur. O yalan söylemesi mümkün olmayan Resul'dan duydum diyor. Bak ne diyor? Yalan söylemesi mümkün olmayan. Bugün Müslüman olduğunu söyleyip de hadisleri inkar eden yok mu? Mevdudi sapığı bak direkt peygamberi yalancılıkla su suçlamıyor mu? Peygamberi aklayıp da Buhari Müslümü yalancılıkla suçlamıyor mu? Hem de alim statüsünde insan bunlar. E şimdi bunların kitaplarını okursan sapar mısın? Doğruyunu bulursun. Şimdi Mevdud-i Sapı'nın kitabını okursan sen Peygamber'e iman anlayabilir misin? Anlayamazsın. Çünkü adam diyor ki, adam denir mi? bunlara bilmiyorum ne denir, kelime aklıma gelmiyor. Diyor ki, raviler ne kadar sika olursa olsun, hadis ne kadar sahih olursa olsun, akla ve mantığa uymadıkça alınmaz diyor. Şimdi ne diyor bu? Peygamberin sözünü ben kabul ederim. Ben peygambere iman ederim ama peygamber aklıma, mantığıma ters bir şey söylüyorsa ben onu kabul etmem diyor. Anladınız mı Türkçesini? Bu şimdi iman oldu mu? Bu zevatın bir de sünnetin vahiliğini, sünnetin anayasal konumu diye de var? Bir de eseri var. Ve aynı zevat sünnete vahiy diyor biliyor musunuz? Amma diyor. Ammayı sonra diyor. Sen önce o şablonu görüyorsun. Sünnet vahiydir. Ammayı sonra görüyorsun. Ama aklıma veyahut da mantığıma ters bir şey söylerse diyor. İşte bu peygambere imanı ne yapar? Basar. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Resul'a iman dediğimiz zaman bu basite ne yapılmayacak? Alınmayacak. Bakın. Yine piyasadaki tefsirlere bakın. Peygambere imanla alakalı. Felaklan Nas suresinin tefsirlerini piyasaya çıkan tefsirlerden hiç okudunuz mu? Okumuşsunuzdur da şimdi neyi soruyor diye onu merak ediyorsunuz. Felaklan Nas'ın nuzul sebebini biliyor musunuz? Ha? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sihir yapıldı. Şimdi peygambere iman ettiğini söyleyenler peygambere yapılan sihri kabul ediyor mu? Etmiyor. Ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Şimdi bir inkarı yapan başka neyi getiriyor gündeme? Ya şimdi bunu inkar etti mi bir kısmı sureleri de inkar ediyor. Dua atıyor. Bir kısmı onu kabul ediyor ama sihri kabul etmiyor. Peygambere sihir ne yapmaz? Olmaz diyor. Ya Allah sana mı danışıyor? Ayetlerini indirirken sana mı soruyor? Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde ne yapacak? Bitmiştir. İtiraz. Etmeyeceksin. Onun için Kur'an'da öyle tuzaklar var ki kardeşlerim iman ettiğini deneyen. Mesela kadere iman. İnsan ne kadar kadere iman ettiğini söylese de gelecek biraz sonraki bablarda. Başına bir bela geliyor. Keşke demeye başlıyor. Allah'a isyana başlıyor. Veyahut günümüzde en meşhur olan sanatçı bozuntusu dedikleri, hani sanatçı diyorlar da ben de küfür bozuntuları. En meşhur olanlar nasıl meşhur oluyor biliyor musunuz? En çok Allah'a nasıl isyan ediyorsa bağırarak, böyle eşek gibi anılarak kim bağırıyorsa en meşhurlar onlar. Yani Allah'a isyanda, kadere isyanda ne kadar yüksek sesli olanlar varsa bu toplumun meşhurları kim? Onlar. Halbuki kadere iman nedir? Allah'ın razı olduğuna, razı ol. bitmiştir. Ama adam razı oluyor mu? Olmuyor. Oldu mu söylüyor mu? Söylüyor. Ne zamana kadar? Sıhhati bozulana, başına bela gelene, karısı ölene, çocuğu ölene veya bir şey gelene kadar kadere iman çıkmaz. Ama bir imtihan olduğunda ne iman kalıyor, ne de bir şey kalıyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Peygambere iman dediğimizde Allah ve Resulü bir şey hükmettiğinde, karşımıza geldiğinde o sözün gereğiyle amel etmedikçe imanın gereği gündeme ne yapmaz? Gelmez kardeşim. Buna dikkat etmek lazım. O sahabeyi sahabe yapan imanın gereği amel etmesiyle mümkün oldu onun dünyadayken cennetlikten müjdelenmesi, Ebu Bekir'i sıddık yapması, o lakabı alması, o unvanı kazanması, peygamber ne getiriyorsa, ne söylüyorsa, ne yapıyorsa doğrudur demesiyle kazandı. Yoksa başka bir şeyle kazanmadı. Eğer biz de kazanmak istiyorsak, onlara iman ettiği gibi ne yapmak zorundayız? İman etmek zorundayız. Ha cehenneme mi girmek istiyorsunuz? Sorgulayanlar gibi. Sorgulayın. Mezheplerin çıkışı, birçok fırkaların çıkışı, atlarını niye aldığını biliyor musunuz? İşte kellamiye, yok bilmem neye, bilmem neye, bilmem ne. Buna ne demek biliyor musunuz? O adam, yani o hangi şahıssa, o sözü söylemiş, o yoldan oradan çıkmış ve o, küfre girdiği noktada o adamın sözü diye o insanın sözüyle ne yapılmış? Bir mezhep çıkmış. Onun için kardeşlerim peygambere iman edenlerin ismi belli. Ne denir? He? Müslüman Bizim başka bir isme ihtiyacımız yok. Evet. Peygamberlere iman Allah hepsine salatü selam etsin önemli bir konudur. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dışındaki bütün peygamberlerin hepsinin kavimlerine gönderilmiş hak peygamber olduklarına iman edip ikrar etmek gerekir. Bu Allah'ın bir emridir. Bunun dışına biz ne yapamayız çıkamayız. Hatta devamlı böyle Kur'an'dan belli yerleri okuyup da insanlara Kur'an dinletildiğinde güzel sesli olan hocalar veya hariler Amener Resulü'yü okurlar Bakara Suresinin son iki ayetini. Orada bütün iman vasıfları nedir? Bir, bir, bir ne yapar? Sayılır. Ama bizim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a imanımız öbürlerine imandan biraz daha ileri derecededir. Biz bütün peygamberlerin hak olduğuna, gönderilmiş olduğuna Allah'tan geldiğine iman ederiz. Ama itaatımız, ittibamız Allah Resulü'nadır. Bu da ayrılan Evet, hadislere şöyle gittiğimizde İbn Ömer kanalıyla Ömer bin Attab'tan gelen rivayette Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e iman nedir diye sorulduğunda Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe iman etmen, hayır olsun, şer olsun kadere iman etmendir buyurmuştur. Yani iman nedir diye sorulduğunda Bugün hani imanın altı şartını say derler ya çocukken. Bu altı esası ne yapmış? Saymış. Evet. Ha, bu hadislerin önemi nedir? Önemi şudur kardeşlerim. Öyle kalbi kara, gönlü kara, teşvişli, tereddütlü konuşan, Müslümanların zihinlerini bulandırmaya çalışan insanlar var ki, mesela bunlardan günümüzde yaşayanlar da var ki bu Cibril hadisinde şeyin bir pasajı bu rivayet. Mesela bu rivayette kadere iman yok diyor adam. Arapçasında da yok. Bunu diyor sonradan buhari soktu, Müslüm soktu deyip de kaderi ne yapan, inkar eden taifeler var mı? Var. Şia'da bir kader inkarı var biliyor musunuz? Ama adam insanın gözünün içine baka baka bu diyor yok diyor. Aynı bu eee Ayşe annemizin bir ribayeti var. Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde diyor. Bazı diyor nüshalar bir şeyde yazılıydı yaprakta. O da yatağımın altındaydı diyor. Biz diyor ondan uğraşırken bir keçi gelmiş yaprakları yemiş diyor. Yani keçi gelmiş ayet yazılı olsun hadis yazılı olsun bir sayfayı yese ne oluyor? Ha? Ne olur? Keçi sayfayı yemiş o kadar. Ayet mi yemiş arkadaşlar ya? Ayet nesk mu olmuş? Hükmü mi kalkmamış? Hükmünü kaldıracak kimdir? Ancak Allah'tır. Yani bir keçinin yemesiyle kalkar mı? Hala buna inanan salaklar var biliyor musun? Keçi gelmiş ayeti yemiş. Hadisi yemiş diyen inan o Edip Yüksel gibi, Ercümet Özkan gibi bilmem ne gibi salaklar var. Hala daha bu camiası bunun peşinde gider. Ya keçi gelmiş. Yazılı bir yaprağına atmış. Kimmiş? Deymiş. Afiyet olsun ama yani bu ayeti hadisi ortadan ne yapmamış? Kaldırmamış. Allah bizlere hayır versin. İşte maalesef bu gibi zanlar oluşturarak işte bunlarda kader iman yoktu. Bunu soktulardır. Yarın biri de gelir. Resona iman yoktu der. Onu gider ama bunu ne yapmaya çalışırlarsa yapsınlar, beceremezler. Niye beceremezler? Hı? He? Çünkü hicir 9'da Allah diyor ki Azze ve Celle bu zikri biz indirdik, biz koruyacağız diyor. Bakın, sünnetin korunması öyle bir mükemmel ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan o söz var ya hadis, Öyle ispatlı, öyle yazılı, senetli ki, öyle korunmuş halde ki, bir tane kelime bile oraya sokamıyorsun. Soksan, onu sokanın kim olduğunu ne yapıyorlar? Bulmuşlar ve eserler yazmışlar. Veyahut birisi hadis uydursa ölmeden muhakkak itiraf etmiş. Ve bunlar zabıt altına alınmış. Yani Kur'an ve sünnet, Allah tarafından öyle bir korunmuş ki o kadar mükemmel ki ve sünnetin korunmuşluğu aynı zamanda Kur'an'ı da ne yapmış? Korumuş, tahriften alıkoymuş. Çünkü Kur'an sünnetin koruyucusu hükmünde, onun açıklayıcısı hükmünde. Eğer sünnet giderse Kur'an çıplak korumasız kalır ve her önüne gelen de ayete istediği manayı ne yapar? verir. Zaten bugün uğraşanlar tahrif edenler manayı istedikleri gibi vermiyor mu? Bir şu İbn-i Teymiye'nin külliyatında tercümeden vardı. Bir tane proof bozuntusu. Bu muhtezile birisi. Adı aklıma gelmedi. Neydi? Satırlarsanız söyleyeyim. Bundan bir dek geldik. Konya'da. Bu nasih ve mensu'a inanmayan birisi biz de tuttuk klasik içki ayetlerinden sorduk. Ya İslam'a yeni girdiyse içebilirdi dedi. yani haram değil ki dedi. E, Nisa 40'çı getirdik. O söylüyor şimdi ne geliyor? E Sarhoş kılmayacak dedi. Ondan sonra Maide 90 91'i getirdi. Artık şuurlandıysa uzak duracak şeytanın bundan işiydi. Yani ayetin nesk olduğunu söyleyemiyor. Şunu biliyor musun? Tabi biz hazırlıklı gitmiştik o zaman tekel biralara vardı <gülüyor> aldık gittik al dedik. madem haram değil o tekel fabrikasının yanında ah haram değilse arpa suyu diye iç yoktu di ben içmem e sen içmiyorsun da niye içmiyorsun yani hoşlanmıyorsun yok haram diye içmiyorum E niye haram demiyorsun yani itikatlarına ters düşemiyorlar ama Allah'a ters düşüyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani bunlar imtihan ettiğinde, karşı karşıya geldiğinde aynısı bunun kayınpederine yaptık. Halil Güneş'ti bunun kayınpederi. Kadınlara dokanının abdesti bozduğuna dair bunun şeyi var, Şafi'l-Mahali. Ona hadisleri hatırlattığımızda bize kapıyı gösterdik o odol. Yani sünnete vahiy diyorlar, inkarı küfür, inanmayan kâfir diyorlar. Ama kendi sözlerine kabul etmeyene kâfir diyor bunlar. Biz bir şey söylemişsek bu kabul edilir, bizim sözümüz sorgulanmaz diyorlar. Ama Resul'un sözü ne yapılıyor? Sorgulanıyor. Ayşe annemiz diyor ki, ve Vesselam mescide çıkarken hanımlarından birini öptü diyor. Kardeşi Abdurrahman soruyor, sen mi Tebessüm ediyorsun? E, hanımına dokanma, öpme, abdesti bozmuyorsa bugün bir Müslüman ki niye bozsun ki? Değil mi? Aleyhissalatü Vesselam'da rivayet var. Ama hadisi bırakıyor adam. Ne yapıyor? Kadınlara dokanmışsanız ayetini ne yapıyor? Mest olarak, dokanma olarak alıyor ve abdesti bozucu olarak görüyor. Ama unuttukları şu. İmam-ı Şafi, Allah kendisinden razı olsun. Ben bir söz söylesem. Bu söz peygamberin sözüne ters düşse yaşamımda da ölümümde de ben o sözümden beriyim diyor. E şafi sen al bu sözü. E almıyorsan o zaman sen niye ben şafiğim diyorsun onun peşinden gidiyorum diyorsun. Değil mi? E burada hadis var peygambere iman ediyorsan o zaman gel peygambere iman et. Niye bir başkasının sözüyle amel ediyor? Onun için kardeşlerim bizi takliti nerelere götürdüğünü Anlayasınız diye bir örneğe veriyorum. Yoksa onlara bir düşmanlığım, bir gıcığım veya bir alerjim yok yani. Ben bu insanlarla yaşıyorum. Bugün namaz kılan insana kendi namazına bakmadan adam müdahale ediyor. Böyle namaz olmaz diyor. Ya arkadaş olmaz diyorsun da elinde bir ölçü yok. Ya pazarcının bile bir terazisi var. Doğruyu yanlışı insan bir ölçmek için neye gidecek? Kur'an ve sünnete gidecek değil mi? Elinde bir terazi yok sadece ben biri ben bu böyle olmaz böyle olmaz demekle ne yapmaz olmaz. Allah kendisinden razı olsun. İmam-ı dediği gibi 40 alime bir sözüm yetti diyor. 40 cahile 40 tane yetmedi diyor. Yani cahile laf yetmez. Anlatılmaz. Ali radıyallahu dediği gibi cahille diyor tartışma diyor seni yanına çeker, üzer diyor. Çünkü orada çok tecrübelidir diyor. Onun için ondan uzaktır diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilim öğrenmek farzdır diyor. Ehli olmayana ilim öğretmek domuzun boynuna inciden altından gerdanlık takmaya benzer diyor. Bunlar basit sözler değil kardeşler. Allah bizlere hayır versin. Evet. Devam eden rivayette Ebu Hureyre'den, Allah kendisinden razı olsun. Aleyhisselatü Vesselam, insanlar Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik edinceye ve gönderildiğim şeye iman edinceye kadar onlarla savaşmam emrolundu. Eğer bunu yaparlarsa canlarını ve mallarını Allah'ın hakkı dışında benden korumuş olurlar. İşlerindeki hesapları ise Allah'a aittir diyor. Evet, bu da gösteriyor ki, öyle bir noktaya getiriyor ki meseleyi Allah'a iman edecek, resulun getirdiğine ne yapacak? İman edecek. Yoksa bizimle onların arasında hiçbir ahit ne yapmıyor? Olmuyor. Allah bizlere hayır versin. Bunun ilerileri birçok meselesi var ama şu an girmek istemiyorum. Devam eden rivayette Enes'ten, Allah kendisinden razı olsun, ve Vesselam, Muaz onun terkisindeyken, ey Muaz diye seslendi. Muaz, buyur ey Allah'ın Resulü karşılığını verdi. ve Vesselam, Allah kendisinden başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şahitlik eden kula Allah cehennemi haram kılar buyurdu. Muaz, ey Allah'ın Resulü bunu insanlara haber verip müjdeleyeyim mi diye sordu. ve Vesselam, o zaman güvenip ameli bırakırlar cevabını verdi. Muaz aleyhissalatü vesselam'dan duyduğu bu sözü ölene kadar insanlara nakletmedi. Ama ölüm döşeğine e, düşünce ayet-i kerimede biliyorsunuz Allah'ın ayetlerini ilmi gizleyenler var ya ayetinden korktuğundan ölüm döşeğindeyken bunu nakletmiştir. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki kardeşlerim bakın Allah'a ve Resuluna iman eden tamamen buna kanaat eden, hayatına geçiren ikrar edene Allah cehennem ateşi ne yapıyor? Karam Yani o sahabeleri cennette kılan bu, bu. Biz lafta kalıyoruz, sözde kalıyoruz, öze bir türlü ne yapmıyor? Geçmiyor. Sorgulanan vahiy ama Piyasadan böyle rastgele atadan, babadan, elbeden, dededen duymuş olduğunuz taklidi ameller hiçbir zaman ne yapmıyor? Ha? Sorgulanmıyor bile. Sorgulanmıyor. Bizim mesela o Hacı Bayram olsun camilerin olduğu yer en çok hangi günler dolu biliyor musunuz? Ha? Sahih dinde emredilen günler değil. Nerede nehyedilmiş? Dinde bir bidat ihdas edilmiş. O gün insanların hepsi nerede? Orada. Niye orada biliyor musunuz? He? Hiç düşündünüz mü? He? Çünkü şeytanın o an onlardan alacak bir şeyi yok. Ne kadar kalabalık gelirlerse o kadar şeytanın işine yarıyor. Ama hak olanı he? yaptırmaz. Muhakkak bir mani olur. Muhakkak bir şeyi çıkar. Nöbeti çıkar. Hastalığı çıkar. iş çıkar. Ama bidatta hiçbir şey çıkmaz. İnan bak. Deneyin. Deneyin bak. Evet. Gözleyin. O güne bakın. Ula bizim bile en çok iş yaptığımız gün bidat geceleri. <gülüyor> en çok iş yaptığımız bidat geceleri. Millet dolu. Herkes birbirine kandiliniz mübarakasın. Mesajlar atıyorlar. Böyle içeriye en güzel tavırlar. Lokumlar dağıtıyorlar. Dağıttılar. Lokmalar değil mi? Başka gün bir şey yok. Ama o gün. Yani bunlar nerelerden yayılıyor? Bakın mesela bir ihya i Ulumettin'i alın elinize. Almayın da. Şu gecede şu yapılır. Gecesinde bu, gündüzünde bu yapılır. Gecesinde şu kadar namaz kılınır, gündüzünde şunlar şunlar şunlar yapılır diye döktürmüşler orada. Dinde, imanda, İslam'da, sünnette olmayanlar. Bunlar ne yapılıyor? Yayılıyor. E adam nerede okudun? İşte ya bittin okudum diyor. Bit. Hüccetül İslam. Bir de mukaddimesini açıyorsun. Bütün kütüphanen yansa, Kur'an'da dahil bir tek ihya kalsa bu sana yeter diyor ah bitti. Kur'an'da dahil yansa ihya kalsa din namına sana ne yapıyor? Yetiyor. Oh neler var neler. Ahlakım da izin vermiyor şeyim de vaktim de izin vermiyor. Orada neler var neler. Yani o kalırsa sende hiçbir şey din, iman namına bir şey kalmıyor. En basitini söyleyeyim. Nere gidiyorsun diyor. Hacca diyor. Çıkında ne var diyor. Üç beş altın diyor. Sen diyor gel diyor. Benim etrafımda diyor yedi turat diyor. O çıkı de bana ver diyor. Sen hacca gitmiş kim olursun diyor. En basit. Diyor. Senin diyor Allah'ı falan Ebu Yezid'i Bestami'yi görmen Allah'ı görmekten yetmiş vecih daha üstündür diyor. Bak, bak bak bak. Oradan diyor bunu. E şimdi bunu okuyan adam şeyhine baktığında nasıl bakar? ne olarak görür? Haşa Allah'ın oğlu olarak görür ki görüyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Peygambere iman dediğimizde neye iman, nasıl iman ettiğimizi anlayalım ki bu türlü kuruntulara bu türlü safsatalara ne yapmayalım? Düşmeyelim. Din diye bizlere değişik şeyleri ne yapmasınlar? Yedirmesinler. Bakın dariminin 210 nolu rivayetini hatırlayacak olursanız, bir adam insanları topluyor, çakıl taşlarını alıyor, Allah diyor, La ilahe illallah diyor, Subhanallah diyor, hepsi ne yapıyor? Diyor. Ebu Musa ile şari geliyor, bakıyor, bir şey demiyor. İbni Mesud'un kapısına geliyor. Ya Ebu Abdurrahman diyor, mescitte böyle böyle bir şeyler gördüm ama hayırdan başka bir şey görmedim diyor, bak. Görüyor musunuz? Yani insanlar ilk etapta baktığında bir araya gelmişler. Allah'a zikrediyorlar. Ne var bunda? İbnül-Mesud ne diyor? Onlara söyleseydin ya diyor. Günahlarını bir bir saysalar da onlara hayır namına yeter diyor. Ve hemen başlarına dikiliyor. Siz ne yapıyorsunuz diyor? Hayır yapıyoruz diyor. Nice hayrı umanlar var ki asla erişememiştir diyor. Hayır Allah Resulü'nün yaptığıdır diyor. İlim onun söylediğidir diyor. Yol sahabenin gittiği yoldur diyor. Siz ne çabuk saptınız diyor. Vallahi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduğum bir söz var. Siz aynuna benziyorsunuz diyor. Sizden öyle topluluk gelecek ki Kur'an okuyacaklar köprücük kemiğinden aşağı inmeyecek. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaksınız. Vallahi ben sizi onlardan görüyorum diyor ve yüz çeviriyor. Ravi diyor ki, onlar diyor bir bir zapt ettik. Falan günde diyor dinden çıkmış mürtetler olarak hepsinin boynu vuruldu diyor. Bakın. Görüyor musun sünnetten bir sapmanın insanları getirdiği nokta? Bu bir. İkincisi. Çıkarttıkları bidat. Bak bir tane. Ne yapıyorlardı? Biz Allah'a zikrediyoruz. Hah. Nakşisi var. Kadirisi var. Şişçisi var. Bilmem Şazilisi var. Var oğlu var. Ne diyorlar? Ağacın koku bir Dalları aile hepimiz biriz diyor. Ulan sen bir ağacın, armut ağacının elma verdiğini gördün. Kayısı, badem, her dalının ayrı. Bademse badem kardeşim, armutsa armut bunun başkası olur mu? İnsanlar sözün peşine gidip de analiz ne yapmıyor? Yapmıyor. Bir, ikincisi bu din kardeşim, din, din. Ağaçlan, dallan, köklen, armutlan, elmayla ne alakası var? Sırf akılla veya akılsızlıkla insanları ne yapıyorlar? Yoldan çıkarıyorlar. Allah bizlere hayır versin. Demek ki bir iman esası yanlış anlaşıldığında veya anlaşılmadığında zannedilmesin ki yeri dolmuyor. Batılla o iman doluyor. O peygamberin yerine bir peygamber, binlerce peygamber ne yapıyor? Konu veriyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize Allah nasip etsin. Doğruyu göremeyenlere de Allah hidayet etsin. Hakkı hak bilip, hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Subhaneke, Allahümme ve bihamdike, eşeden la ilahe illa ente, estağfurike ve etubileh. Elhamdülillahi Rabbil